Öcal ve Ayşegül çifti evlilikleri boyunca birçok kez boşanma konusunu gündeme getirmiş olsa da çocuklar için hep sürdürmekten yana olmuşlar. Geçtiğimiz günlerde ise 17 yıllık evliliklerini şiddetli geçimsizlik nedeniyle bu sefer kesin bir şekilde bitirme kararı almışlar. İki çocukları olan çiftimizin 16 yaşındaki kızı anne babasının kavgalarından bıkmış, boşanacaksanız boşanın artık diyerek ebeveynlerinin kararlarında desteklemiş. Fakat çiftimizin 6 yaşındaki oğlu Hasan, boşanma konusundan habersiz olsa da, ablasının anne ve babasının kavgaları esnasında ayrılsalar da biz de kurtulsak demesi, Hasan'da anlamlandıramadığı bir korku oluşturmuş. Bir gece Ayşegül Hanım oğlu Hasan'ın, anne babamdan ayrılacak mısın? Artık babamı sevmiyor musun diye sormasıyla derin bir üzüntü yaşamış ve ne söyleyeceğini şaşırmış. Ayşegül ve Tuncer çifti boşanacaklarını 6 yaşındaki Hasan'a nasıl anlatacakları konusunda destek almaya karar vermiş. Bakalım bugün uzmanımız bu konuda bugün bizlere neler tavsiye edecek. Adım adım insan başlıyor. Efendim hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir içerik, yepyeni bir başlık ve yepyeni bir programla canlı canlı geldik. Evlerinize konuk olduk. Yine terapi tadında bir program. Adım adım insan olma yolunda yürürken hiçbir sokak çıkmaz değildir. Motto ilerlerken boşanma süreci bir çıkmazmış gibi gelebilir ailelere. Gönül ister ki tüm evlilikler sonsuza dek mutlu ve huzurlu sürsün. Ama biz biliyoruz ki bazı evliliklerde... Değişmeyen, dönüşmeyen ve iyileşmeyen, kangren olan sorunlar boşanmaya götürebiliyor çiftleri. İşte bu süreçte en çok da çocuklar için üzülüyoruz. Çocuklar bu süreci nasıl en az zararlı atlatabilir? Bugünkü programın konusu tam da bu. Boşanmanın çocuk üzerine etkisi ve boşanma kararı çocuklara nasıl anlatılabilir? Bunları konuşacağız. Sizler adım adım insan hesabından bizlere sorularınızı yazmaya başlayın diyelim. Bu mühim sorularınız varsa mahremiyet sınırları dahilinde... Mesaj yoluyla gönderdiğiniz soruları ise isimsiz okumaya gayret edeceğim diyorum. Ve bugün bize eşlik edecek uzmanımız ise klinik psikologumuz Zehra Binici Tekin Hanım. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Tuba Hanım. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizi gördüm daha iyi oldum. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Allah iyilikler versin. Amin. Konu ağır. Evet. Biraz da üzücü. Biraz da zor bir konu. Boşanmalar üzerine çiftlerle çalışırken yani boşanma sürecindeyken çok handikapları olan bir e, sorun. Şimdi biz burada bunu en böyle anlaşılır dille anlatmaya gayret edeceğiz. Bir vakamız var onu değerlendireceğiz. Zaten vakamızda her şey ortada ama nasıl çocuklar bundan etkileniyor? Boşanmayı nasıl algılıyor bunu konuşacağız ama biraz psikolojik etkilerinden başlayalım mı söze? Olur. Bir boşanma çocuğu psikolojik olarak nasıl etkiler diye ben size sorayım. Ee, bunu sorduğunuzda zihnimde iki kanal belirliyor. Biri. Kısa süreli etkileri, diğeri uzun süreli etkileri. Buradan başlamak isterim müsaadeniz olursa. Kısa süreli etkilerinde daha kısa vadede çocuğun yaşamını etki eden, eşlik eden olumsuzluklar kastedilmektedir. Nedir? Bu haberi öğrendiğinde ya da daha bu haberi öğrenmeden anne babanın arasında konuştukları ve yaşadıkları ile birlikte bundan şüphelenmeye başlayan ve bir şeyleri kendince anlamlandırmaya çalışan çocuk bir gergin moda geçebilir daha kolay sinirlenebilir huysuzlukları artabilir bu kararı paylaştığında ebeveyn hırçın davranışlar akademik başarıda düşüş içe kapanma görülebilir akranlarına zarar verme karşımıza çıkabilir evdeki var olan abla abi ya da işte kardeşlerle olan ilişkide hızlı bozulma görebiliriz bunun dışında Taraflardan birine küsme, cephe alma yine kısa süreli etkiler arasında karşımıza çıkabilir. Bu beraberinde aslında kimi çocukta saldırganlığı getirirken kiminde de e, içe kapanmayı getirir. Susar bir anda. Şimdi e, buradaki bütün durumlar aslında... Çocuğun o güne kadar edindiği psikolojik sermayesine bağlı, o anne babanın davranış şekillerine bağlı, o anne babanın kaygılarını yönetme becerilerine bağlı. Bugün çocuğun boşanma ya da diğer her türlü durumda verdiği tepki aslında anne babasının o güne kadar o kumbaraya ne attığına bağlı olarak değişiyor, karşımıza çıkıyor. Kısa vadedeki etkiler bunlar ama eğer bir uzman desteği alınmazsa, eğer bu süreç sağlıklı atlatılmazsa, Uzun süreli etkiler ne yazık ki daha karşımıza sıkıntılı çıkabiliyor. Buradan biraz genel giriş yapayım. Eğer bu süreci sağlıklı atlatmazsa kişi onun kendi dünyasında evliliğe bakışı çok olumsuz etkileniyor. Ve çok daha küçük yaşlarda şu cümleyi kurmaya başlıyor. Asla evlenmeyeceğim. Çocuk sahibi olmayacağım, işte çocuk yapmayacağım. Daha küçük çocuklar oyun odasında söyler bunu duyarız. E, ya da kurdukları ilişkilerde e, çok fazla pürüzler olur. Sürekli tartışma hali olabilir. E, akran ilişkilerinde zorluklar, akademik, uzak ve mesafeli, mesafeli olabilir. Evet, akademik başarıda düşüş. O aslında ilk kısa süreli tepki olarak hayatına giren akademik başarıdaki düşüş e, tarafı eğer düzeltilmezse uzun vadede eğitim problemleri oluyor. İşte ne bileyim bir meslek sahibi olamama, e, üniversite okumama, belki liseyi bile bitirmeme olarak karşımıza çıkabiliyor. Ve kişinin e, o koluna bir bilezik takmaması, bir e, meslek sahibi olmaması uzun vadede bütün hayatı boyunca onu farklı noktalarda sıkıntılara uğratacak bir e, ne yazık ki durum oluyor. Bunun haricinde... E, o kişilik tarafında e, özgüven eksikliğinin verdiği yaşam boyunca daha böyle insanlara karşı sınırlı, mesafeli, hayır diyemeyen bir yapı karşımıza çıkıyor. Yine uzun süreli etkilerinde, ergenlik döneminde bunu çok daha fazla görürüz. Madde kullanımı, riskli ilişkiler, e, akran grubunda kabul edilmek için hayır diyememi, e, bu gibi durumlar karşımıza çıkar. Şimdi sorduğunuz o psikolojik etkilere şöyle bir katkı da sunmak isterim. Aslında tanımlar üzerinden biraz gitmek lazım. Şimdi aile nedir? Aile güvendir, aile kaledir, aile huzurdur. Aile dışarıdaki hayatın minyatürleştirilmiş halidir. Ve o içine gireceğimiz büyük yaşamın ya da o büyük yaşamın bir tam ferdi parçası oluncaya kadar o ailede gerçek hayatı deneyimlerim. Kızdığımda barışmayı öğrenirim. Kırdığımda özür dilemeyi öğrenirim. Ayağım kanadığında kalkıp o kanı silip o yarayı iyileştirmeyi. Yani bütün yetişkinlik yaşamına dair becerileri o ailenin içerisinde öğrenirim. Aile bana şefkati öğreten, merhameti öğreten, yaralarımı saran, beni sarıp sarmalayan, kollayan, toplumun en küçük yapısı evet ama benim içinde bütün hayatımın, bütün kişiliğimin şekillendiricisidir. Şimdi. Evlilik nedir peki? Evlilik de hukuki olarak, yasal olarak, dini olarak, toplumsal olarak değerleri, kültürleri farklı ya da benzer iki kişinin bir araya geldiği ilişki sistemidir. Boşanma nedir? Bu ilişki sisteminin... Bir takım yaralar almasıyla, o yaralarını iyileştirmemesiyle ya da çözüm odaklı davranmayarak bütün problemleri halının altına ata ata biriktirerek problemleri büyüttüğü o halin önce düşünsel ve duygusal olarak sonra pardon düşünsel, duygusal, psikolojik olarak sonra hukuksal olarak bitmesidir. Boşanma da budur. Şimdi boşanma sürecinde taraflar kendi içlerinde çok zorlanıyor. Kaç yaşında olursa olsun yani 2 yıllık evli, 5 yıllık evli, 20 yıllık evli bu kararı aldıktan ve harekete geçtikten sonra zorlanmalar yaşıyor. Hı hı. En büyük zorlanmalara baktığımızda taraflardan ikisinin de düşünsel ve duygusal olarak boşanmadığını görüyoruz. Taraflardan biri keskin, net, evet bitti, boşanacağım ama diğerine bakıyoruz o daha düşünsel olarak bile diğerinden boşanamamış. Bu evliliği dünyasında bitirememiş. Yani düşünsel olarak boşanma ne demek aslında? Biraz onu açalım o zaman. Bunun farkında değil insanlar. <Gülüyor> Zannediyorlar ki boşanma işte bir hakimin karar vermesi ve bitirmesiyle gerçekleşti. Peki... E zihnimde hala evliyim. İşte. Hukuksal olarak bitmiş olabilir ama ben hala evlilik evliliği bitmiş gibi hissetmiyorum. Tabii. Bu hissetme ne demek aslında? Hı hı. E şöyle bir metafor geliyor aklıma. Hı. Şimdi e, hiçbirimiz ya şuradaki dişimde fazlalık onu bir aldırayım da hani orada bir alan açılsın gibi bir şey demeyiz. Hı hı. E, ama eğer çürümüş bir dişim varsa diğerlerine zarar verme ihtimali ve yaşadığım ağrı sebebiyle ondan vazgeçerim ondan vazgeçtiğimde onun çekilmesine rıza gösteririm. Şimdi e, kabullendim, razı oldum o çürük dişten kurtulmak istiyorum ağrılarım bitsin istiyorum bunun farkındalığını yaşıyorum ve çekilmesine karşı koymam. Ama ben evliliğimin Yolunda gitmediğinin ya da nerelerde sıkıntılar olduğunun çok farkında değilsem düşünsel olarak benim için her şey yolunda gidiyordur da eşim için hiçbir şey yolunda gitmiyordur. Bazen konuşmadan taraflar kendi içinde de büyütüyor sıkıntılarını ve problemlerini. Düşünsel olarak iki tarafında zihninde evliliği bitirmeden... Bu konuda birbirlerine biraz zaman da tanımaları hmm. gerekiyor. E, çünkü bu başlı başına çok büyük bir travma, bir e, yaz süreci de vardır aslında. E, Kaybediyorsunuz. Bir dişin kaybı <gülüyor> gibi. Metafor ya, güzeldi değil mi? Ya, şimdi e, işte bu noktada düşünsel olarak kişi boşanamazsa zihninde ve duygularında o kişiden de ayrılamaz, o çocuktan da ayrılamaz, o evlilikten de vazgeçemez. Bakın kaç yıllık evlilik olursa olsun. Taraflar kaç yaşında olursa olsun zorluk yaşarlar. Yaşarlar. E ben bugün boşanmaya karar verip de yarın mahkemeye çıkmıyorum, yarın eve ayırmıyorum. Bu bir süreç. Boşanma e, o gün başlamaz. Boşanma çok öncesinde, e, işte süreç diyorum ya, duygusal, düşünsel, psikolojik olarak başlar ve mahkeme salonuna gelene kadar o süre zarfında devam eder. Şimdi bu süreç devam ediyorken, bazı eşler çocuklara hiçbir şey belli etmemeyi tercih ediyor yani çocuk evde her şey günlük istanlık, hiçbir problem yok bir anda ebeveyn karşısına dikiliyor ve diyor ki biz, işte, biz boşanıyoruz evleri ayırıyoruz hadi bakalım bugün söyledin bir saat içinde beş gün içerisinde o çocuğun bunu kabul etmesini bekleyemezsin. O çocuğa da zaman vermen gerekiyor. Sen gelmişsin 30-40-50 yaşına, e, yaş fark etmiyor işte diyorum ya. Bunun için kendine bir süre vermişsin, süreç Sen kendini içselleştiriyorsun bu düşüncenin kararını. Hazırlanıyorsun. Ve boşanma süreci de karı koca arasında olan bir şey değil çocuk varsa o evde. Aynen öyle. E ama o çocuktan da böyle çok hızlı bir şekilde bunu kabullenmesini ve akşam işte eşyalarını alıp evden çıkmana tamam demesini bekliyorsun. Hayır bir şeyler netleş, netleştiği anda çocukla paylaşılmalı. Tarafların birbirlerine verdikleri süre çocuğa da verilmeli. O çocuk da hazır oluncaya kadar o evde e, o sistem devam etmeli. Benim zorlandığım her neyse o ilişkide o evde ben zorlanıyorsam çocuğum belki bana çaktırmadan belli etmeden daha çok zorlanıyor biliyor muyum bizler e, odaya aldığımızda çocuğu e, anne babanın hiç farkında olmadığı neler duyuyoruz. Ya anlatıyor ya oyuncaklarla ya sembollerle ya çizdiği resimle belli ediyor çocuk orada ne hissettiğini ve ne yaşadığını. O zaman burada biraz elin saf diyorum. Niye? Çünkü her anne baba evladı için en iyisini yapmaya çalışıyor. E, kırıcı olmasın sözlerimi tenzih ederim. E, her anne baba canının dişine takıyor evladı için, evladının geleceği için. Şimdi buralar bu kadar çok önemseniyorken işte onun eğitimi ne bileyim işte e, ihtiyaçları çok güzel karşılanıyorken duygusal tarafta da e, belki daha e, dikkatli olmak gerekiyor. Hmm. Çünkü bu karar o çocuğunuzun e, bütün yaşamı boyunca ilişkilere bakışından tutun da sosyal ilişkilerinde arkadaşlarına yaklaşmasına, kendi kişilik karakter özelliklerine ya da o erdem dediğimiz işte o merhamet, adalet, o duygularının e, güçlenmesine kadar birçok noktayı etkileyecek. Hı hı. O yüzden evladı için her şeyin en iyisini isteyen anne baba e, daha buraya daha daha da dikkat, dikkat, dikkat etmeli. Evet. Peki o zaman biraz böyle yaş gelişimine göre önemli bir şey. Yani, tamam dikkat edeceğiz peki nasıl dikkat edeceğiz diyen izleyenlerimiz varsa şu an. Hı hı. Buralarda bir tüy geziyor kusura bakmayın sürekli gidiyor mu? Şimdi bizim bir Hasan isminde evladımız var 6 yaşında. Şimdi okul öncesi dönemde çocuk boşanma kavramına nasıl bakıyor? Onun için boşanmak ne demek? Hı hı. Önce bunu bir algılayalım. Hangi yaş aralığında nasıl anlatılmalı? Bu çok önemli. Bence programın tam da bel kemiği burası. Hı hı hı. Çünkü ergenlik döneminde çocuk farklı algılar. Hı hı. Okul, i̇lkokul dönemi, okul öncesi dönem 2 yaşında... Tabii. Anne babası boşanan. Çocuk da anlıyor ama ne olduğunu anlamlandırmıyor. Biraz böyle yaş gruplarına gelelim. Belki orada Hasan'ın anne babasına neler söylersiniz onu da dinlemek isterim. Hı hı. Biraz daha geriye gidelim o halde. Evet. Hamileyken ayrılan çiftlere rastlıyoruz. Evet. Ee, o bebek daha anne karnındayken etrafında olan bitenleri aslında hissediyor, duyuyor ve annenin duygusunu alıyor. Ee, daha o zamanlara gittiğimizde o e, anne karnındaki evlat için ya da dünyaya geldiğinde 0-1 yaş arasındaki dönemde ebeveynin birinin yokluğu, bu genelde baba oluyor, e, onun için e, o güven duygusunun evet. eksik kalması, güven nesnesinin aslında hayatında olmaması sadece... E, Fiziksel bir yokluk değil yine de yani bir anne annedir bir baba babadır. Bir annenin evladına, hele ki bu ergenlik dönemini de içine alarak bir babanın evlada vereceğini anne veremez. Annenin evlada vereceğini baba veremez. Evet. Şimdi burada sıfır işte bir yaş İçe kadar durum böyleyken okul öncesi dediğimiz dönemde iki yaştan başlayan altı yaşa kadar olan o süreçte zaten orada bir iki yaş sendromu dönemi var. Orada çok soru soran e, büyümeye Merak başladıkça eden. çok meraklı bir çocuk var. Şimdi e, burada... Hangi yaşın nasıl tepki vereceğiyle ilgili hani iki kere iki insan söz konusu olunca dört etmiyor. Daha genel hatlarıyla vereceğim. Burada çocuğun vereceği tepki bazen yaşça çok küçük ama çok inanılmaz olgun çocuklarla da karşılaşabiliyoruz. Ya da ergenlik döneminde ama bakıyorsunuz böyle 3-4 yaşındaki evlat gibi tutturuyor. Buradaki tepkiler, davranışlar tamamen çocuğun yaşına, Gelişim özelliklerine, onun yetiştirilme şekline, onun psikolojik sermayesine, anne babasından gördüğü kaygılarını nasıl yönetebildiklerine dair becerilerine birçok şeye bağlı. Okul öncesi dönemde karşımıza ne çıkıyor? Çocuk böyle bir e, haber aldığında ya da bununla karşılaştığında e, nasıl anlatırıza şimdi girmeyeceğim. Çocuğun verdiği tepkilerle birlikte aslında o süreç şekillendirilmeli. Evet. Hiç karşılaştınız mı bilmiyorum ama işte bu e, çocuğa bu kararı kim söyleyecek? Anne evet. baba e, burada sorumluluk alacak ve o kararı kendileri söyleyecek. Şimdi burada okul öncesi dönemde karşımıza çıkan çocuk bu haberle karşılaştığında ya da bundan şüphelendiğinde e, uç boyutta davranışlar gösterebiliyor. Hı hı. Daha çok soru soran ama böyle inanılmaz derecede rahatsız edecek şekilde e, soru soran çocuklar karşımıza çıkabiliyor. Hırçın çocuklar karşımıza çıkabiliyor. 3 i̇şte yaşta diyelim ki bu karar alındı ve e, çocukla paylaşıldı. O zamana kadar gayet yolunda giden tuvalet alışkanlığı, işte ya. memeden kesilme, Yürüme becerileri, konuşma becerileri bu haberi aldıktan sonra regresyon, gerileme dediğimiz durum çocuğun yaşamına girebiliyor. Ne oluyor? Alta kaçırmalar başlayabiliyor. E, konuşma bozuklukları başlayabiliyor. Hiçbir şey yoktu Zehra Hanım. Gayet güzel konuşuyordu bir anda gitti. Bir anda gitmedi işte. Yönetemediği o stresle birlikte gitti. Ya da mesela... E, Hani yürüme problemi yokken hı hı. bebek gibi emeklemeye başlıyor. Aslında bunlar o e, küçücük dünyanın ben buradayım çığlıkları aslında. Beni görün beni duyun bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki evde anne baba birbirine giriyor o çocuğun yanında. Alt komşu yan komşu artık zile basıyor telefonlara basıyor falan da o çocuğun ağlamasını duymuyorlar o anda. E, ya hayat... Ya mutlu yaşamayı tercih ederim ya mutsuz yaşamayı tercih ederim. Tamamen benim tercihimde ilişkilerimde iyilik halini devam ettirmek de ilişkileri içinden çıkılamaz çatışmalı hale getirmek de benim tercihim. Ben tercih ediyorum. Ben nasıl yaşamak istiyorsam aslında e, hayat arkadaşıma öyle davranıyorum. Hadi hayat arkadaşımı da geçtim. Ya benim her anımı gözlemleyen, gözümün içinden her şeyimi anlayan bir evladım varsa yanımda o zaman ben daha e, olgun ve yetişkin ebeveyn modunda kalmalıyım. Ergen ebeveynlerle karşılaşıyoruz. Ha. Birbirlerini yiyorlar. Ve burada belki de çocuğu hakem yapmak durumunda kalıyorlar. Eğer ergenlik döneminde ise belki değil mi? E, devam edin. Burada önemli evet, noktalar evet. var. E, şimdi işte 2-6 yaş okul öncesi dönem dediğimiz e, işte bu durumlarda bu zamanlarda regresyon Hırçınlık, çok soru sorma, kendine zarar verme, akranına zarar verme, oyuncaklarına zarar verme bunlar sıklıkla karşımıza çıkıyor. Çocuk biraz daha büyüdü okula başladı. Okul dönemi dediğimiz ergenliğe kadar olan o arada peki neler oluyor? Burada çocuk boşanmanın ne olduğunu daha iyi idrak etmeye başlıyor ve... Arkadaşlarıyla bu konu hakkında konuşmaya karşı çok böyle bir tavırlı oluyor. Onlarla bu konu hakkında konuşmak istemiyor. Bunun dışında işte okul, akademik başarıda zorluklar, ilişkilerde yine hırçınlıklar ya da arkadaşlarının eşyalarına, nesnelere kasıtlı zarar vermeler karşımıza çıkabiliyor. Bu dönemde çocuk... Ee, daha hayatı yönetebileceğini ve şekillendirebileceğini de biliyor. Ve sürekli plan yapma halinde işte anneyle babayı bir araya nasıl getirebilirim ee, bunun ardından gidiyor. İşte onları farklı bahanelerle bir araya getirmeye çalışıyor. Ee, tabii burada eğer abla, abi, kardeş varsa süreç birazcık daha kolaylaşabiliyor. Tek çocuksa daha, daha zor sıkıntı olabiliyor. Ergenlik döneminde de yaş biraz daha büyüdü. Ergenlik dönemi zaten kendi içine bir kimlik arayışı. Bir kimlik bunalımı, ben buradayım, ben varım bunları dediği ve normal zamanlarda da zaten bir takım işte o hormonal değişimler mi, ikincil kazanç mı, bir takım o asiliklerde hayatına girmeye başlıyor ya, bu noktada da ergen işte o daha gergin olduğu ve daha hırçın olduğu bu zamanları düşünecek olursak bir yerde tutmaya çalışıyor, tutunmaya çalışıyor. Çünkü o yaşta da daha öncesinde de evden bir ebeveynin gitmesi, terk edilme, yalnız bırakılma bu şekilde algılıyor, yorumluyor ve taraflardan birine yani boşanan ebeveyn Den, birine karşı çok düşmanca tavırlar ya da çok öfkeli tavırlar görebiliyoruz. Burada tam bu yaş grubunda aslında e, yaşı biraz büyük olduğu için çocuğu taraf tutmaya zorlayabiliyoruz. Kim haklı? Kim haklı kim haksız ya da mesela çocuk diğer ebeveynle zaman geçirmek için e, işte onunla buluştu bir araya geldi. E, diğeri geldiğinde onun ağzından laf almaya çalışıyor. E, bence bu süreç boşanma sürecinden daha çok etkiliyor. Çok çünkü. daha olumsuz etkiliyor. Biliyor musun çocuk şunu anlıyor. Bunlar boşandı. E, yani hani iyi olacak her şey ama hala ben ajanlık yapıyorum. Evet. Bir ona gidiyorum, ona oğlum sori. Bunlar hala boşanmamış. Peki ben benim burada işlevim ne? Benimle görevim var. Ben evlattım hani, değil mi? Evet. Pimpon topuna dönüyor çocuk bu da. Maalesef. Burada. Sanırım boşanmanın gerçekleşmesi sağlıklı olmadığında aynen öyle. Devamında bu semptomlar görülüyor. E, şunu söylüyorum e, çalıştığım, geçmişteki e, çalıştığım danışanlarıma bir karar alın ve e, bir evliliğe virüs bulaştıysa eğer o evlilikteki virüsün e, temizlenmesinin tek yolu boşanmak değildir. Evet. O virüsü temizlemek için mümkünse işte her yol denensin, e, işte uzmanlara gidilsin, danışmanlık alınsın, baktık her şey denendi ve olmayacak diyebiliriz. Bıçak kemiğe dayanmadan, ilişkileri ve birbirimizi çok yıpratmadan, evladımızı çok yıpratmadan, bu sadece evlatla kalmıyor. İki tarafın aileleri de işin içine girmiş oluyor. Bir de onlar içinde bir kayıp ve yas aslında, işte birbirlerini çok seven... E İki tarafın babası, annesi, oradaki oluşan e, samimi ilişkiler, onlar da bu iki taraf boşandığı için bir anda bir mesafe koymak durumunda hissediyorlar birbirlerini. Hı hı. Ve onlar da aslında birbirleri, birbirlerinden kopuyorlar. E, şimdi bu süreçte e, ebeveyn şunu söylemeli kendine, ya arkadaş biz bir yola girdik, e, olmadı başaramadık, hı hı. yürütemedik. Ee, bunu yürütemedik evet çok da birbirimizi yıprattık ama bir karar alalım boşanma sürecini başaralım bari arkama dönüp baktığımda bu ilişkime çünkü ömrüm boyunca arkama dönüp bakacağım çünkü bir evladım var bizi birbirimize bağlayan bir evlat var Ve bir evladımın babası ya da annesi Evet. hayatımda hep olacak aynen öyle hep olacak işte ne bileyim erkekse askere gidecek işte ne bileyim evlenecekler olacak, üniversite işte e, tören olacak bir araya gelmeleri gereken zamanlar olacak o düşmanca e, hale getirmenin ne anlamı var? Görüyoruz bazen işte mesela e, bir nişan töreni e, kişinin yanında ebeveyninden birisi yok, boşanmış. En güzel günü, en anlamlı günü en ayrı eksik. ayrı ya iki kere yapılıyor bir şey çocuk için. İşte. Ne kadar zor. Evet. Yani bir anne tarafı yapıyor düğünü, bir baba tarafı yapabiliyor. Tabii bizim toplumumuzda ama geleneklerimiz, bak din demiyorum, geleneklerimiz e, buna çok şey yapıyor, ket vurabiliyor. Gelenek dediğimiz şey ne? Töreselleştirdiğimiz, tabulaştırdığımız şeyler. Halbuki e, bize dinimiz e, güzelce salın evet. birbirinizi, evet. bırakın diyor. Ama burada ne var? Düşmanca değil. E, sanki boşandıktan sonra düşman oluyorsun. Hiçbir şekilde konuşmayacaksın, hiçbir şekilde görüşmeyeceksin. Çocuklar var, çocuklar üzerinden ayrı bir dünya kuracak ikisi de birbirine. Ee, herkes birbirine bir duvar ölecek. Ee, ne kadar İslami bu? Hala çünkü hukukum var. Benim anne babalık hukukum. Evet. Seninle birlikte var. Biz ikimiz bir çocuğun ya da birden fazla çocuğun ebeveyniyiz. Aslında hala orada hukukları devam ediyor. Aynen öyle. Değil mi? Birbirleri üzerinde hakları hala var. Aynen öyle. Evet, Karı koca hakkı başka bir şey. Bu başka bir şey belki. Ya boşanma olduğunda sen annelikten ya da babalıktan boşanamıyorsun ki. Yani yok böyle bir dünya. Sen e, bundan sonraki yaşamında kendi elinle, kendi iradenle kendine bir e, büyük bir problem şey gibi düşünün. İşte şu arkanızda lamba derde lamba yanıyor. Bir ateş topu düşünün. Evet. O ateş topunu hayatının ortasına koyuyorsun ve o ateş topunu da sürekli canlı tutuyorsun. Yaşadığın öfkeyle ve o e, düşmanca tavırlarla birlikte. Evet. Buraları belki görmek lazım. Yani ben niye e, kendime bunu edeyim ki hani bir söz vardı ya bir insanın kendine ettiğini iki cihan bir araya gelse yapamaz diye. Ben niye kendi elimle kendi hayatımda böyle bir canlı ve büyük problemin e, varlığına sebep olayım. Evet. Şimdi bu kadar derin mevzuları konuşurken adım adım insan hesabı efendim gelsin ekrana ve boşanma sürecindesiniz ya da zihninizde bir boşanma süreci var. Siz onu başlattınız belki. Ya da evde bir husumet var ve bu çözülmezse boşanmaya gidecek. Çocuk bunlardan nasıl etkileniyor? Ee, yaşadığınız hali hazırda çocuklarınızda gözlemlediğiniz farklılıklar, değişiklikler varsa siz evde bir terapist görevi görerek neler yapabilirsiniz? Bunları bize yazabilirsiniz diyorum. Mesaj yoluyla da yazabilirsiniz. Genelde... Şunu itiraf edeceğim Boşanma konusunu daha önce sunduğum Bu kanalımızda sunduğum daha önceki Programlarda Yorum yazılmıyor Sessizce dinleniyor ve DM'lerden çok fazla yoğunlukta mesaj geliyor. O yüzden ben DM'leri açtım şu an bekliyorum mesajlarınızı ki birazdan Zehra Hanım'a bu soruları ileteceğim. Biliyorum bir aile mahremiyeti söz konusu belki yazıldığınızın görülmesini istemiyorsunuz. Bütün bunları anlayışla karşılıyoruz. Ama sizlere de yardım etmek istiyoruz. Yardım elimizi kabul edin diyoruz. O yüzden bir an önce yazmaya başlayın diye hatırlattıktan sonra geri dönüyorum sohbetime. Peki Hasan için... Anne babası nasıl yaklaşmalı? Şimdi evde bağırış çağırış var. Evde bir ergenlik dönemi abla var. Ya. Çılgın bir abla. Diyor ki ben huzur istiyorum. Anlaşamayacaksanız boşanın artık yeter diyor. Çünkü e, ergenlik döneminde o başka bir dünyada. Anne babadan bağımsızlaşılan dönemde o korkutmuyor boşanma süreci. Belki ikinci kazançları bile olacak ablanın. Ama 6 yaşındaki Hasan henüz bağımsızlaşmadı tam anlamıyla. Değil mi? O aşamada. En çok da babaya ihtiyacı olduğu dönem geliyor. 6 yaş ve erkek çocuğu. Evet kız çocuklarının ihtiyacı var ama erkek için rol model baba ve o rol model gidiyor. Burada anne baba ne yapacak Hasan için? Dediğim gibi yetişkinliğe yakışacak şekilde davranacaklar. Diyecekler ki biz... İşte iki kişi olarak evlendik ama iki tane de evladımız var. Her şeyden önce bizim bu hayatta önceliğimiz evladımız, işte onların yaşadıkları ya da ihtiyaçları her şeylerine çok koşmaya ve yetmeye çalışıyorum. Ama bu tarafta da kendi öfkeme, Hakim olamayarak eşimle yaşadığım çatışmalarda e, bu evlatları daha çok yıpratıyorum. E, burada dediğim gibi o öfke kontrol becerileri elde edilmeli ve e, bu bir tercih meselesidir. Yani ben eşimle çatışmayı, yaşamayı tercih ederim ya da e, bir yola gireceksem de olmuyorsa da e, boşanacaksam da eğer... E, Yakışanı yapmam lazım. O çocuklar e, ömürleri boyunca sizin birbirinize nasıl bağırdığınızı hatırlayacaklar. Size yakıştıramayacaklar. Etrafta insanlar bunu duyduğunda ve bununla ilgili onlarla konuşmaya çalıştığında, onları teselli etmeye çalıştıklarında e, çocuklar bununla ilgili ayrıca bir öfke duyup o iyi niyetle yaklaşan kişiye de kendilerini kapatacaklar. Yani insan kaybedecekler. Hayatlarında yorulacaklar, bir tarafları eksik kalacak. En kritik yaşlar 6 yaş, 17 yaş. Birisi işte e, büyüme zamanlarında öbürü ergenliğin içinde yetişkin olmaya aday. Aslında ikisi de bir sınırda, e, bir öyle. atlama. Yani o süreçlerin değişim ve devir teslim töreninin Aynen. olduğu dönem. Aynen okul öyle. öncesi dönem bitmek üzere artık okul çağına geliyor. Ve ne öne önemli olan, ya ben şunu hatırlıyorum, bunu paylaşmak istiyorum. Hani ilkokulda elimde babamı kaybettiğimde bile sınıfta herkes tanışacak. işte yeni bir sınıf oluyor. Ortaokulda herkese, aslında standart bir şey vardı bizim çocukluğumuzda. 90'lı yıllar efendim o yıllar. Ne diyor mesela işte baban ne iş yapıyor? Kaç kardeşsin? Hani böyle sana ne yani niye soruyorsun? <gülüyor> Buna ne gerek var? Sınıfta herkesin içinde soruyor. Ben o soruların zamanında ne yapardım biliyor musunuz? Bana geleceği zaman. Hep tuvalete kaçardım. Yeah. Şimdi ben babasını kaybetmiş bir çocuğum. Yani yetim büyümüş bir çocuğun. Peki babasını boşanmayla bir kayıp yaşayan çocukları düşünelim. Sınıfta e, sorulduğunda evet babasının mesleğini söyleyebilecek. Ama mesela babası ya da annesi evlendiğini düşünelim. Farklı bir yerde yaşıyor, bir veli toplantısı var e, ya da organize olacak bir durum var, bir mezuniyet töreni var. Bir e, münazaralar yap yapılır evet. ya okulda. Anne baba evet. gelir mesela. E, çocuklar bunu saklıyor. Şimdi 6 yaştan sonraki dönemde artık dış dünyaya vitrinlerimizi, yani marifetlerimizi, edinimlerimizi sunma ve onlarla övünme. Onlarla da bir yer edinme zamanı aslında bir nevi öyle değil mi? Aynen öyle. Bu süreç o yüzden çok kritik bir süreç. Yani ben o tuvalete kaçardım. Bunu da sorduklarında e, o... Çocuk, çocuğun dünyasında o bir kayıptır ve bundan çekinir. Bunu bilmelerini istemezler. Çünkü insanlar onun aklına ne düşünecek acaba? Acıyacaklar mı? Üzülecekler mi? Vah vah mı diyecekler ya. değil mi? Çocuk bunu da düşünür. Biraz e, bu noktaya girdiğimizde boşanma süreci her halükarda etkileyecek. Bunu da söyleyerek bir rasyonel bir yaklaşımda evet. bulunalım. Acısız bir boşanma süreci var mı Yok. çocuk için? Yok. Değil mi? Mümkün mü? Mümkün değil. Mi? Peki bu acısız sürecin dozunu ayarlamak? Şununla karşılaşabiliyoruz, özellikle ergenlerde çok öfkeliyse eğer ve ebeveynine yabancılaşma varsa, e, biraz bahsedeyim mi ebeveynine yabancılaşma, birkaç üç cümleyle üç Şimdi ebeveynine yabancılaşma ile ilgili aslında şunu özet e, söyleyebilirim, kızgın bir ebeveyn, yani ebeveynlerden birisi kızgın olanla kırılgan olan çocuğun bir araya gelerek diğer ebeveyne karşı düşmanca bir tavır almasıdır. Diyebiliriz. Hı hı. Şimdi ebeveyne yabancılaşma sendromunda karşımıza üç durum çıkıyor. Hafif düzey, hafif düzeyde çocuk o e, yabancılaştığı ebeveyne e, karşı böyle bir kırgındır, kızgındır. Hı hı. Orta şiddette e, o ebeveyne karşı çok asi, çok e, hırçın davranışları vardır. Çok bir araya gelmek istemez. Ama şiddetli olan ebeveyne yabancılaşma sendromunda... Hı. Tahammül yoktur, ölse de kurtulsam işte ya da e, kavga eden duyuyorsunuz, duyuyoruz. Kavga eden işte baba çocuk, anne çocuk ilişkileri burada aslında karşımıza çıkıyor. Şimdi e, bu noktada kızımızın yaşadığı evet hani boşansalarda bu kurtulsam bunu dilde diyor. O andaki... Öfkenin emaresi evet, zaten. Evet, aynen bu. öyle. Ama böyle bir durum gerçekleştiğinde hangi yaşta olursa olsun kişi ve o evde ne yaşanırsa yaşansın annesinin ve babasının e ayrılmasına çok ım, olumlu bakmaz diye düşünüyorum. Çünkü yaz süreçlerine çok benzerdir. İşte inkar vardır, şok vardır, e kabullenmeme vardır... E öfke vardır ve bir zaman sonra yaşanılan diğerine karşı olan öfke ya da ebeveynine karşı olan öfke kendine döner. Özellikle bu ergenlik dönemi ya da işte o ilk yetişkinlik zamanlarında işte boşansalar da kurtulsam cümlelerini kuran kişi Ola ki boşanma gerçekleştiğinde bu sefer diyecek işte kaç yaşında insansın konuşsaydın müdahale etseydin bir yere götürseydin çırpın çırpınsaydın keşke yani şunu son deneseydin keşke. Evet. Burada hani ergenlik dönemindeki daha tepkisel lik gösteren hani bu daha da sıkıntılıysa eğer o süreç annesiyle yaşıyorsa ve annesiyle kavga ederken şunu söylediğini söyleyen danışanım var. Kızım bana çok ağrıma gitti bana hiç kimse bugüne kadar bu sözü söylememişti. Sen zaten iyi bir kadın olsaydın babam seni boşamazdı. Ya. Ee, müthiş yıpratıcı ve sarsıcı bir şey bu anne için. Ee, bu da senin söylediğin o yabancılaşmanın verdiği bir tepki olarak evet. hatırladım hafızama yerleşti. O danışanımı unutmam. Şimdi bu süreçte bahsettiğimiz süreçlerde evet artık nasıl anlatacağız? Evet yaş, yaşa göre anlatacağız. Okul öncesi dönemde de boşanma aslında somutlaştırarak anlatmaktan yanayız. Ben biraz böyle açayım. Okul öncesi dönemde somutlaşma yani ayrı evlerde yaşayacağız. Senin yatağın burası orada da bir odan olacak gibi mi? Biraz böyle somut net, net Hı -hı. ifadelerle Hı -hı. senden bir duysun izleyenlerimiz Hı -hı. bu süreçte varsa. Hı -hı. Yine söylüyorum hiçbir evlilik yıkılmasa bitmese ama ne diyoruz evlilikler bitse de anne babalık devam ediyor. Hadi anne babalıkta sınıfta kalmayalım geçelim. Boşanmada bir Başarısızlık gibi bakmamak adına o süreci nasıl e, devirdiğimiz aslında başarımızı ya da başarısızlığımızı Ay, Aynen öyle. diye düşünüyorum. E, ben katılır mısınız bilmiyorum ama e, boşanma acaba kişiye kendini başarısız da hissettiren sakinleştiğinde hı hı. bunu da başaramadın. İşini de tutturamadın ya da etrafından bunları duyabiliyorsun. Evliliği de yürütemedi. Zaten geçmişinde de bir takım başarısızlıklar var. Bundan da olunca hem kendisi hem etrafındakiler ona karşı daha böyle bir e, sanki kötü bakacaklarmış ya da onu başarısız Düşünüyorlar diye kişinin kendi içinde tekrar bir öfke oluyor. Şimdi nasıl anlatılmalıya mı girelim? Girelim ama şunu tamam. da ben öyle bir şey söyledim ki hemen aklında ring ring bir şeyler yandı. Şunu söyleyebiliriz. Bilmiyorum uzman birçok arkadaşım katılır diye düşünüyorum bana Zehra Hanım ne diyecek? Şimdi o başarısızlık hissiyle anne babalığımızı aşırı derecede veriyoruz. Şimdi. Çocuklarıma evliliği yürütemediğim imajını verdim ama şimdi bunu temizlemem lazım diye ver tavizi ne istiyorsa sınırsız özgürlük sınırsız maddi imkanlar sınırsız duygusal yatırım sınırsız ama yani yerli yersiz şimdi bunu yaptığında anne baba diyor ki ben Karı koca olamadık ama bak çok iyi anne babayım. Bu da çocukta sağlıksız bir iz bırakacak. Şimdi boşanmanın süreci nasıl etkiliyor bu, bu, bu yanından da bahsetmek gerekiyor. Sınırsızlık, evet. kuralsızlık, dengeden uzak kalma bunların hepsi e, ya da her dediğini yapma bakın bunlar Kısa vadede o gün için çocuğu mutlu eden, çocuğa iyi gelen şeylerse, işte boşanma durumu oldu, dede-neneler, işte hala-teyzeler devreye giriyor, daha fazla oyuncak alıyor, daha çok ilgileniyor her şeyini evet diyor. Ama uzun vadede o çocuğun her şeyine hayır diyemezsin. Uzun vadede o çocuğun her istediğini veremezsin. O zaman ee, o tren kaçmaya başlamadan, Yakala, boşanmış olabilirsin, e, boşanmış anne babanın tek çocuğu sen değilsin, bir sürü çocuk var bununla baş edebilen ve bu noktada da baş edebilmelisin yaklaşımlarında bulunmalıyız. Çocuğun her dediğini evet demek, sınırsızlık, kuralsızlık sadece boşanma dönemiyle ilgili değil. Bütün yaşam boyunca çocuğa zarar verir. E, bunu söyleyeyim ve boşanma nasıl anlatılmalı? Evet. Boşanma kişiler, düşünsel duygusal olarak zihinlerinde boşandıktan sonra yani kendi içlerinde önce kendi bireysel dünyalarında ve kendi aralarında netleştikten sonra evet artık hani olacağı yok bu iş bitecek şimdi bu netliğe geldikten sonra evlatlarıyla paylaşmalılar. Bazı kaynaklarda şunlara rastladım, okudum. E, hatta birisi de makaleydi çok şaşırdım. Hiç katılmıyorum, e, katılmam da. E, orada yazıyor ki e, boşandıktan sonra çocuğa söyleyin. Oo, bu şey Çok yani. sert. evlendikten sonra anne baba biz evlendik deyip gelmek gibi. Hı, bu da çocuk için bir travma tabii, sebebi. Tabii çok sert hani yayının başında orada konuştuk niye, ya. Bazen çocuklar vazgeçirir diye. Bunu yapan yani bu sistematik olarak biz artık boşandık yapacak bir şey yok. Boşanmayı düşünüyoruz hayır biz ne yapacağız dayanamayız belki bununla diye hı hı. tepki olarak yapma ihtimalleri var. O geldi aklıma sen bunu söyleyince ama evet. ben de katılmıyorum evet. şahsen. Yani çok şey olmaz mı yani bir anda böyle bir şok, evet. şok etkisi yani. Kusura bakmasın anne babalar da bunun bedelini bir şekilde ödeyecek çocukların ödediği gibi değil a mi? Aynen öyle. Şimdi dediğim gibi taraflar netleştikten sonra bunu birbirleriyle Tam kesinleştirdiler dönüş yok çünkü e, tartışma anlarında bazen de blöf olsun diye işte boşayacağım seni boşanacağım hadi boşanalım gibi böyle taraflar öfkelerine yenilerek e, bazen bunu ağızlarında sakız haline getiriyorlar ama onlar gerçek duygu ve isteklerinin boşanmak olmadığını biliyorlar İki yetişkin ama çocuk, ama çocuk bilmiyor. Ama çocuk bununla dertleniyor ama o çocuk yaş kaç olursa olsun sabahlara kadar ağlıyor. Ben hiç unutmuyorum belediyedeyken bir tane 6 yaşında evlat oturdu karşıma böyle ellerimi açasım geldi onun yanaklarının altına şıp şıp şıp damlıyor gözyaşı. Annemle babam kavga ediyor. Sonra ben gece gidiyorum zannediyorlar ki çocuk uyuyor bağırış çağırış ee, sonra işte onlar uyumalarını bekliyor ses kesiliyor sonra çocuk kalkıp gidiyor ki acaba işte biri birine bir şey yaptı mı nefes alıp veriyorlar mı izliyormuş 6 yaş evet, ya. Fiziksel şiddeti de gördü bu. Gördü Aa, ki bunu yapıyor anne, yani, ve korkuyor ee, bu çocuk o korkuyla yatağa girdi o korkuyla uykuya dalacak o korkuyla rüyalar görecek ve güne başladığında ne kadar sağlıklı başlayacak? Ee, bunların her biri ruhu kanatıyor. Yani cam kırığı vardır şunu atsak fırlatsak kırılır ya. Cam kırığı toplarsın geçer. Gider aynısından arar bulur koyarsın yerine. Ama can kırığı. Bu çok zor. Yani çocuklar buna maruz kalıyor. Ee, bir yetişkin olarak düşünüyorsun oranın içinde kendini hayal ediyorsun inanılmaz zor ağır, çok, çok ağır. ağır. Somutlaştırma kısmı var ya yani o somutlaştırma kısmında e, nasıl ifadeler kullanmamız? Net olduktan sonra çocuğu karşımıza alacağız hani burada şey var işte bunu kim söylemeli? Kudusal bir an yaşıyor bu <gülüyor> şu anda o çocukları ee, görmek çocuklarla çalışmak çok ağır bir şey ben itiraf edeyim bunu. Böyle bir, bir buçuk yıl kadar çocuklarla çalıştığımda e, kalbim kaldırmadı beni. Ya. Ben her akşam böyle evde başardır ve psikolojik olarak çok ağlıyordum eve gelip. Yani. Onu aşamıyordum. Evet. E, çocuklardan direksiyonu yetişkinlere çevirdim yani. Hı. Bunun sebebi de yufka yürekli oluşum. Kaldıramadım onu. Profesyonelleşemedim o anlamda. Çok zor. E, çok evet, gerçekten zor. çocuklarla e, çalışmak zor. E, şimdi bir uzman mı söylese diye kapımızı çok çalıyorlar. Asla bir uzman söyleyecek? Boşanma kararını çocuğa kim söylemeli? Kilit soru. O kararı alan ebeveyn bu sorumluluğu yerine getirecek ve ikisi birlikte çocuğunu ya da çocuklarını karşılarına alacaklar. O çocuğun kendini en güvenli hissettiği ortamda ikisi birlikte paylaşacak bunu. Üçüncü bir kişi olmayacak. Yani anne babanın dışında teyze, amca işte neyse ailenin diğer fertleri ya da bir uzmanın odasında olmayacak bu iş. Anne baba Çocuk ya da çocuklar en güvenli çocukların en güvenli hissettikleri ortamda bu bilgiyi onlarla paylaşacaklar. Tabii ki e, reddedecek, tabii ki kabullenmek istemeyecek, tabii ki e, işte tekrar denemeleri için onlarla konuşacak, ikna etmeye çalışacak, çabalayacak ama zaten kişi bunu paylaşıyorsa netleşmiştir artık. <Gülüyor> e, çocuğa zaman tanınır. Psikolojik olarak bunu hazmetmesi için, bunu içselleştirmesi için ve sonrasında da atılacak olan adımlar atılır. Ama biz bugün bu kararı çocukla paylaştık, bir iki saat sonra hadi, taraflardan biri eşyalarını aldı, gitti olmamalı. Bu çocuk e, ile bu durum konuşulurken ebeveyn e, duygularını anlatmalı. Evet bu bana kendimi çok iyi hissettirmiyor. Ben de çok üzülüyorum. Ben de böyle olmasını istemezdim. Ee, ama bu nasıl benim başıma gelmiyorsa sadece, senin de başına gelmiyor sadece. Ee, anne babalar ayrılabilir ama anne babalar ayrıldığında onlar anne babalıktan ayrılmıyor. Hayatlarını ayırıyorlar. Birlikte yaşadıkları yere ayırıyorlar. Ee, ama onların evladı ömürleri boyunca hep evladı. Biz seni ömrümüzün sonuna kadar çok seveceğiz. Aynı seveceğiz aslında özür dilerim geri alıyorum çok seveceğiz değil. Biz seni aynı seveceğiz çünkü burada... E, Sanki boşanınca daha çok sevgiyi aynen, e, aynen. garanti veriyorsun. Ve şey yaptığım okumalarda da mesela şuna rastladım. İşte e, çocuğun kendini suçlu hissetmemesi için bu senin suçun değil falan böyle birçok yerde rastladım. Bu cümleyi duyduğunda çocuk... Kendisini suçlu hissetmiyorsa bile aramaya başlıyorsun. Yani acaba bir yerlerde hani senin de suçun değil dediler var mı? Benim yüzümden mi ayrılıyorsunuz demeden, demeden bunu demenin bir anlamı yok dikkat edelim. Aynen şimdi çocuk bunu dese bile e, bir yetişkinin aklının şunu söylemesi lazım. Bu tamamen annenin ve benim, babanın ve benim kararımız. Bu ikimizin kararı burada senin e, hiçbir etkin yok. Bu tamamen ikimizin kararı. Şimdi çocuk bu netliği duyduğunda e, olacaksa da kafasında bir soru işareti olmayacak. E, çocuğa zaman tanınmalı, çocuğun o anda hissettiği duygular sorulmalı, e, ne hissettin, ne düşündün kendini anlatmasına imkan tanımak lazım. Ve çocuğun e, hayatındaki en tehlikeli şey belirsizliktir. Okula başlama sürecini düşünelim. Çocuğu bir yere bıraktığınızda işte kreş ya da e, ilkokula başladığında niye ağlar? Aslında oradan korkmuyor, arkadaşlarından korkmuyor, oyuncaklardan korkmuyor. En sevdiği şeyler bu. Ama oradaki belirsizlikten korkuyor. O yüzden bu kararı anlatırken çocuğun aklındaki soruları sorması sağlanmalı. Ve o daha sormadan ona e, cevaplar verilmeli. Bundan sonraki yaşamında nerede devam edecek Baba ya da evden giden anne ise o nerede yaşayacak? O evde de bir odası olacak. Orada da oyuncakları olacak. Ee, şimdi burada şöyle bir şahsi fikrimi bildirmek istiyorum. Mahkemeye evet bu mesele taşındığında ve orada bir karar çıkıyor. Ee, i̇şte diyor ki çocuğu haftada bir gör. İşte 15 günde bir gör. Şimdi e, bence tarafların çocuğunun uzun vadede ve psikolojisinin sağlıklı olmasını düşünen ebeveyn, anne ya da baba artık o boşanan anne baba mahkemenin bu kararını e, çok bence uyumamalı. Yani elinden geldiğince daha fazla o çocuğu birlikte yaşamadığı ebeveyniyle bir araya getirmeli. Yani haftada o bir... O verilen şey süre minimum. Aynen. Minimum dediği şey. Şimdi iyilik ve ihsan boşandıktan sonra insana ya da eski eşe devam etmeliyse o zaman biz mahkeme 15'te bir dedi ama sen bunu haftada bir yap, 3 günde bir yap. Çocuğunu için yap bunu Aynen. her şeyden önce değil Aynen mi? Aynen öyle. O, o çocuğun e, psikolojik sermayesini güçlendirmek için yap çünkü e, daha evvel de dediğim gibi hı hı. bir annenin çocuğa verebileceği çok önemli ve, bir nokta teşekkür e, ediyorum bunu paylaştığınız baba için. veremez e, babanın vereceğini de anne veremez o yüzden ayrı evlerde olunsa da sık bir araya getirilmeli diğer çocukla e, mesela bir yerde okudum çok hoşuma gitti boşanmış olsa da sizler anne babalıktan boşanamıyorsunuz ve zaman zaman bir araya gelin dışarıda bir yemek yiyin hani e, işte o yüzden e, bıçak kemiğe dayanmadan boşanılacaksa da boşanılsın ki ömür boyu birbirine kişileri bağlayacak desem, evlatları var. Evet, evet e, ayrıca öfke, kızgınlık bunlar o yanan top gibi ateş misali yorar insanı, yıpratır. E şimdi bu taraflar ikisi bugün evliliğini bitirdiler ama yarın öbür gün yollarına devam edecekler. Belki yeni insanlar alacaklar hayatlarına, yeniden evlatları olacak. Bakın işin içerisinde bu sefer diğer Tabii diğer aile, ee, ikinci ebeveyn, aile. işte e, üvey baba, üvey anne oluyor ve onların Ben üvey baba ve anne. üvey anne atabili sevmiyorum. Eğer bir insanın, bir çocuğun hayatında baba ve anne varsa vardır bitti. Başka üvey anne, yani şöyle bir şey baba anne öldüğünde yerine geçen biri varsa bunu üvey anne, üvey baba deniliyor ama burada çocuğun annesinin varlığı var. O birinin evladı zaten. Burada evlenecek çiftler abla abi görevini görüyor. Bunu aslında bizim toplumumuzda yerleştirmemiz gerekiyor. Şu üvey anne, üvey baba tabiri çok irite edici bir tabir oluyor gibi geliyor bana. Evet, Ama boycudan... dediğim gibi boşandıktan sonra onun zaten anne babası var. Sen annesi değilsin. Sana anne de demeyecek. Başka bir konuya geldik. Bunu başka bir atmadım <gülüyor> insanda konuşacağız. İkinci <gülüyor> evlilikler. Çok Ama hikaye öyle. var. Çok. Görüyor musunuz yani nasıl halka halka Na, büyüyor. Hepsi evet. bir, bizim programlarda öyle değil mi? Evet. Yani evliliği konuşuyoruz, evlilik problemlerini konuşuyoruz ve boşanmayı da konuşuyoruz. Niye? Çünkü her evde aynı hikayenin farklı versiyonlarını yaşıyor insanlar öyle değil mi? Aynen, o zaman aynen. burada ikinci evlilikler de işin içine girdiği zaman çocuklar için o ilk evlilikten kalan çocuklar için travma üzerine travma ya. olmaması için daha dikkatli olmamız gerekiyor değil mi? Evet, evet. Keşke bu konularda bence hani diziler, filmler yapılsa, evlilikler yıkıldığında, boşanmalar olduğunda nasıl darmadağın olunuyor? Ee, tabii şu an canlı yayınlıyoruz. Örnekler veremiyorum. Ama görüyoruz yani hani e, ekranlarda da görüyoruz bunun emarilerini izleyemiyorsunuz bile bazı şeyleri. Çünkü nasıl hayatını mahvediyor o helal daireden çıkmak insanı e, çok hiplik. handikaba sokuyor. Boşanmanın şekli de çok önemli. Tabii. Eğer annesi, annesi e, aldatılmış bir kadınsa baba aldatmışsa ve böyle bir boşanma söz konusuysa bu anlattıklarımızın hiçbirini çok da göremiyoruz bu evliliğin boşanma sürecinde öyle değil evet. mi? Evet çok yoğun bir öfke eşlik evet. çünkü. vaktimi vaktim çok daralıyor. Bitmek Kaşakal. üzere sorular var 10 dakikadan daha az 8 dakika teşekkür ediyorum sevgili yönetmenim şimdi çok şeyi konuştuk şimdi boşanma çocukta travma etkisi oluşturmasın diye neler yapmalıyız sorumu bir izleyenimizin adım adım insana gelen mesajlarla sorduğu soruyla birleştirerek soracağım 15 yıllık evliyim demiş bir izleyenimiz isim vermeyeceğim. Onu söylemiş olayım yazın hemen. iki erkek, iki kız. Dört tane çocuğumuz var. Eşimle anlaşamıyoruz. Sizce nasıl davranmalıyım? Boşanmalı mıyım? Evet. Soruyu bekliyor muyuz Boşanıp boşanmama kararını bize sormayacaklarını. Bence. Ya... Bu şekilde bir soru beklemiyordum ama insan hayatının sorumluluğunu kendisi e, alıyor, daha çok sorumluluğunu almalı. Şimdi burada biz ne anlatırsak anlatalım, e, bize ne kadar uzun sorular gelirse gelsin o ailenin dinamiklerini bilmiyoruz, kültürünü bilmiyoruz, akraba evliliği mi? Akraba evliliği olunca süreç birazcık daha Tabii. zor olabiliyor. Tabii. E, en güzeli hani böyle bir e, sorunun cevabını hiçbir uzman vermez ama bir terapi sürecinden geçer, bir farkındalık yaşarsa iki taraflı belki e, o evlatlarla birlikte sakinleşecek taraflar ve e, bir şey gibi e, anlatırım danışanlarıma böyle bir viraja doğru giriyorum. Hızımı azaltmam lazım ya da bir uçurumun kenarındayım. O evlilikte yaşadığım çatışmalar ve problemlerde o virajı Döndüğümde yani dümdüz yola çıktığımda ya da o şurumun kenarından döndüğümde işler yoluna girer ve ilişki toparlanır, iyileşir. Bazen ilişkilerde şunu görüyoruz çok büyük artık böyle evden uzaklaştırmalar, aileler duyuyor çok böyle uç bir noktaya gelindi gibi görülüyor ama böyleyken bile bir iki destek alıyorlar ve bakıyorsunuz o kadar güzel yolunda gidiyor ki hiç unutmuyorum bana bir gün 64 yaşında bir beyefendi ve 58 yaşında eşi hanımefendi geldiler. Şimdi artık boşanmaya karar vermişler ve bitirecekler. Hı hı. Şimdi böyle biraz işte o terapinin gerektirdikleri neyse işte biraz konuştuk falan hanımefendi sürekli şey diyormuş işte sen beni daha nişan günümüzde rezil etti benim şey pardon kına gecesi günü beni daha orada rezil ettim benim kuzenlerimin işte e, saçını sen yaptırmadın sen karşılamadın. Şimdi bu e, amca da tabii o zaman bir aile desteği yok her şeyi kendi yetmeye çalışıyor falan yıllarca gurur yapmış ve o gün o e, kuzenlerini sekiz tane kuzen o sekiz tane kuzenin saçını niye yaptıramadığını bu yaşına gelmiş söyleyememiş. Sonra ben yalnız dinleyince tabii öğrenince kendisinden hikayeyi. Sonra ikisini birlikte aldığımda dedim ki lütfen bunu paylaşın bilmesi lazım. Çünkü bunu bilmediği için sen beni rezil ettin, sen işte kuzenlerimin saçını karşılamadın, sen bana önem vermedin gibi gibi gibi ee, yıllardır bununla besleniyor ve bununla öfkeleniyor. Gel yani nedenini söyle artık. Ve orada eşine dedi ki biliyor musun hani o tatile gitmiştik sen çok mutlu olmuştun Kıbrıs turu yapmışlar. Eğer ben o sekiz tane kuzeninin saçını yaptırsaydım o paranın yarısı oraya giderdi. Seni tatile götüremezsin <gülüyor> ama kadın bunu farklı algılıyor. Bunlar taşınabiliyor değil mi ufak diye? Evet küçücük bakın küçücük bir çakıl taşıydı kaldırdık. Şimdi kaç sene oldu bir altı sene falan oldu işte iki hafta önce bir hasver kadar aradılar. Her şey arada bir arayıp haber veriyorlar güzel gidiyor her şey yolunda. Çok şükür yani ufak dokunuşlarla yani ufak desteklerle terapilerle ne bileyim eee destekler bunu sona saklayalım. Hı. Çünkü boşanma sürecine gitmeden her zaman çıkmadık candan umut varsa boşanma süreci gerçekleşmeden de yapılacak şeyler var ama bir soru daha alacağım Hı. çok konuştuk ama şunu da yine isimsiz okuyacağım ee, 20 senelik evli idim eşimle birlikte anlaşmalı boşanmaya karar verdik boşandık da ancak oğlumuz 17 yaşında üniversite başarısı etkilenmesin diye ona söylemedik ve tartışmalarımızı onun yanında da yapmadığımız için anlamadı eşimle şimdi bazı şeyleri bu vesileyle de düzelttik şimdi tekrar evlenmek beni korkutuyor ancak nasıl bir yaklaşım için de olmalıyım. Mesela böyle hikayeler var. Kuşanmışlar ama çocuğun haberi yok. Ne nasıl bir, e, Ya Burada ben size bırakıyorum. Ama e, neden korkuyor? Yani tekrar o önceki gibi olur muyuz? E, burada aynı evde mi yaşıyorlar? Çocuk neyi nasıl anlamadı? Ne kadar anlamadı? Ya da işte şehir değiştirdi, beyefendi dışarıda bir yerde mi e, çalışmaya başladı? Bir sürü dinamik var. E, ama e, Boşanmışlar ve sonra işte çocuk duymasın diye de işler yoluna girmiş. E, tam bu noktada, tam bu en tatlı anda lütfen bir uzmandan destek alsınlar. Birlikte Yeni hem çift hem de bireysel olarak e, o geçmişteki yaralarını da kapatsınlar. E, belki sonrasında da oğullarını e, duyurmadan tekrar evlenirler mi? Bilemedim. Bilemedik. Biz bilemedik ama bunu bilmek için size sorulacak çok soru var. Benim zihnimde bir sürü şey canlandı ama lütfen bu konuda bir uzman desteği alın. Evet. Harekete geçmeden önce diyelim. Son soru hemen yetiştireceğim. Zihnimde bir boşanma sürecindeyim diyen bir izleyenimiz yazmış. Resmiyete dökülmedi. İki çocuğum var. Küçük olan beş yaşında ve bu sıralar inanılmaz hırçın. Ufacık şeyleri bahane edip saatlerce ağlıyor. Bunun sebebinin benim gerginliğimden olduğunu düşünüyorum. Çocuklar için sorunlu bir evliliği devam ettirmek doğru mu demiş. Son soru olarak programın son dakikalarındayız. Belki bir ee, cevap anne baba, anne babanın kaygısı, anne baba yaşadığı problemi evladına belli etmek istemese de belli etmemeye çalıştığını zannetse de o çocuk anlar, algılar gözünün bakışından e, ne bileyim konuşma şeklinden anlar ve o kendini yere atmaları hırşınlıkları çoğunlukla bu kaynaklıdır, bu sebeplidir. E, bu noktada işte dediğiniz gibi yine e, bakın Hiçbir problem çözümsüz değildir. Bir uzman desteği alacaklar, bu konuda artık her yer derya dolu bilgi, videolar dinlenebilir, kitaplar okunabilir ve bu noktada yaralar sarılır, yoluna bakılır. Hiç kimse bir başkasına, hiçbir uzman ya da ne bileyim bir aile dostu da olsa, akraba da olsa ya sen bu evliliği devam ettir ya da et, etme dememeli. Dese de işler ciddiye bindiğinde o hani seni gaza getiren senin yerine senin hayatının sorumluluğunu aldı gibi davranan tuzla buz olur yok olur göremezsin. O yüzden biz yetişkinler olarak bu hayatı yaşıyorken bu hayatın bütün sorumluluğunu bütün iliklerimize kadar almalıyız. Diyeyim ve daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Daha diyecek çok şey var da e, bu konuda bence çok güzel bilgiler verdik. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah. Belki boşanmaların bile önüne geçmek için... Hazırlanmış bir program ve bilinçaltınıza bazı mesajlar vermiş olabiliriz <gülüyor> diyebilirim. Çok teşekkür ben ediyorum Zehra Hanımcığım. Ayaklarınıza Bursunuz. sağlık diyorum. Ve efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Adım adım insanda boşanma süreci çocukları nasıl etkiliyor bunu konuşmaya gayret ettik. Umarım faydalı olmuşuzdur efendim. Bir başka programda bir başka adım adım insanla gelmek buluşmak dileğiyle efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.